Neûzu billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nehmeduh Ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve neûzu billahi min şurur enfüsina Ve min seyyate amalina Men yehtihillahu felamuzilleleh Ve men yullil felahadiyelah Ve eşhedü en la ilaha illallah Vahdehu la şirikele Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Emme abad Fe inne estakal hadithu kitabullah Ve khayral hedihedü Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesatin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fînâr bizden olmayanlar şerhinde tevhid kitabındayız hak ehli ile batıl ehli arasında ayrım yapmayanlar hakka ihanet eder Cübeyr bin Nufeyr Rahimullah'tan bir gün Miktab bin Esved radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk bir adam geldi ve dedi ki ne mutlu bu iki göze ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler. Vallahi biz de senin gördüklerini görmek ve yaşadıklarını yaşamak isterdik. Onun konuşması Miktat radıyallahu anh'ı sinirlendirdi. Yani Cüber bin Nüfe'ir tabiinde Miktat radiyallahu anh'ı sahabeden yani sana ne mutlu ki Allah Resulü'nü gördün. Yani keşke biz de Allah Resulü'nü görseydik, senin gördüğün gibi görseydik, senin yaşadıklarını yaşasaydık diye temenni ediyor. Miktat radiyallahu buna sinirleniyor. Ancak benim hoşuma gitmişti diyor Rabi. Hayırdan başka bir şey söylemiyordu. Miktat ona yönelip şöyle dedi. Hangi şey bazı kişileri Allah'ın gizlediği konularda bir takım temennilerde bulunmaya sevk ediyor. O vakit yaşasa olaylar nasıl gelişecek bilmiyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde birçok topluluk vardı ve Allah onları yüzüstü cehenneme attı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme icabet etmediler ve onu kabullenmediler. Allah'ın sizi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini tasdik ederek Rabbinizi tanır bir halde dünyaya getirmesine hamd etmez misiniz? Allah bu imtihanı sizden başkasıyla savuşturdu. Allah'a yemin olsun Allah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerini gönderdiği fetret ve cahiliye dönemleri içinde en şiddetli olanında gönderdi. Putlara ibadetten daha üstün bir din görmüyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hak ile batılın, Baba ile evladının ayrıcısı olarak geldi. Öyle ki kişi babasının, çocuğunun veya kardeşinin kafir olduğunu görüyordu. Nitekim Allah onun kalbindeki kilidi imanı açmıştı. O halde ölse cehenneme gireceğini biliyordu. Sevdiği kimse cehennemlik iken sevinemezdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği iyi insanlar ihsanet. Furkan suresi 74. ayet. Bunu sahip bir isnadla Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, de, bin Müfredde, İbn İban Sahih'inde, Taberani hocamızın Kebir'de ve İbn Asakir tarihte rivayet ediyorlar. Şeyh el es-Sahiha'da sahih olduğunu belirtmiş ve bu hadisin açıklamasında şöyle demiştir. Bu hadiste ayrımın bizzat kınanmış olmadığına dair delil vardır. Bazı insanlar kitap ve sünnete davetten ve kitap ile sünnete muhalif, sonradan çıkarılan şeylerden sakındırılmasından nefret ettirerek bunun vaktinin gelmediğini gerekçe gösteriyorlar. Bu davetin insanları uzaklaştırdığını ve insanların aralarını ayırdığını iddia etmeleri hak davet konusunda büyük bir cahilliktir. Her zaman ve her yerde bu davetin karşısındaki muhalefet ve çekişmeler Allah Teala'nın halk üzerindeki sünnetidir. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz.'' Hut suresi 118-119. ayetlerinde şöyle buyurulur. Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Oysa işte ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri bu ihtilaftan istisna teşkil ederler. Bazı kimseler, batıl üzerinde toplanmış, birbirlerine hakka itaat yolunda yardım etmeyen, kalitesiz bir kalabalığı cemaat zannetmekte ve böyle toplulukların, Hak açıklanınca dağılmalarını çirkin görmektedirler. Şüphesiz bu hayırdır. Lakin insanların hayır zannettikleri birçok şeyde şer vardır. Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de ki O size üzerinizden bir azap göndermeye kadirdir. Ayeti indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi Senin veçine sığınırım. Yani Allah'ın veçine sığınırım. Sonra ayetin yahut sizi fırkalara ayırıp birbirinize düşürerek Kötülüklerinizi birbirinize tattırmaya kadirdir. Kısmı nazi olunca Enam suresinin 65. ayeti bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu ikisi daha hafif veya daha kolay buyurdu. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani Allah şayet ümmetin kendi içerisinde fırkalara bölünüp de ümmetin mensuplarının birbirine besini, şiddetini, sıkıntısını tattırmasa bu olmasa Allah'ın üzerimize, ümmet olarak üzerimize azap indirmesi söz konusu olacak. Yani ümmetin bazen fırkalara ayrılmasında hayır vardır. Nasıl bir hayır? Çünkü ümmetin batıl üzerine toplanmasından hayırlıdır bu. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününe kadar hak üzerinde bir tayfenin sürekli bulunacağını, bunun hiç eksik olmayacağını bildirmiştir. Bunlar azınlık bile olsalar ümmet sapıklık üzerine birleşmeyecektir. Yani bu Allah'ın bir vaadi. Fakat sapıklık üzerinde birleşmemesi ümmetin kendi ihtilafını, kendi içerisindeki ihtilaflarından dolayı acısını birbirine tattırmasıdır. Fırka fırka olup ümmetin birbiriyle uğraşması yani. Bu olmasa yani münkere karşı çıkılmasa, bidat reddedilmese, batıl üzerinde toplansa o topluma Allah Azze ve Celle'nin toptan, üzerlerinden bir azap veya ayaklarının altından bir azap indirmesi söz konusu olacak bu ayetin gereği. Yani bu ayrılık aslında hayırdır. Hani bazılar diyor ya, siz ayrım yapıyorsunuz, ayrılık çıkarıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz, işte bidatlere karşı çıkıyorsunuz falan filan, vela ve bera mesela. Bidat ehliyle, fasıklarla vela ve bera. Bu ayrılığı gerektirir. Eğer bu ayrılık olmasın, Allah'ın toptan bir azabı söz konusu olur. Zaten pek çok yerde insanlar gevşemeci bir, e, metot izlemeye başlayınca yani selefin menhecini terk edip de e, yağcılık yani batılı görmesine rağmen idare etme gibi şeyler yapılınca Allah'ın o topluma ya düşmanlarını musallat etmesi kafirleri musallat etmesi yani üzerlerine veya ayaklarının altından e, musibet indirmesi ya bir e, deprem veya bir sel baskını yani toplam bir helak söz konusu oluyor bu tip yerlerde. Çünkü e, münkere karşı çıkanlar sindiriliyor içlerinde. Bilata karşı çıkanlar, onlar da sindiriliyor. Bunlar ayrılıkçı gösteriliyor. Bakın şimdi mesela Türkiye'ye Selefi daveti getirdiğini 30 senedir iddia eden bir takım e, sahtekarlar var. Bunlar senelerce mesela Fethullah Gülen'e dokunmadılar. Yani bunun akidesinin bozuk olduğunu insanlara açıklamadılar bile. Niye? Çünkü bunun tabirleri varmış. Ondan sonra işte Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu gibiler çıktı. Bunların reddedilmesine de karşı çıktılar. Niye? Çünkü bunlar diyor dinleyenler var, onların nezdinde işte daveti çirkin gösterirsin, uzaklaştırırsın falan filan gibi söylemlerle. Bakın bugün Suud'da yani güya Tevhid hocası, şeyh olmuş, profesör olmuş hadis kürsülerinde hadisçi olmuş insanlar bile Fethullah hala növerek zikrediyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'deki Selefiler tevhid ehli gereken reddiyeyi vermedi. Biz bile şu sünnete yabancılık kitabı ile hafif bir reddiye verdiğimizde başta tevhid elini söyleyenler topa tuttular. Aynı şekilde Abdullah Yolcu abuk şeyler söylediğinde karşı kıldığında işte tevhid ehli kardeşimiz denilerek süslendi. Yahu adam haricinin önde gideni sururi. Ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara harcı köpekleri diyor, sen onu tevhid kardeşimiz diyorsun. Yani bunlar, böyle bu gevşeci, gevşemeci tutumlar aslında şayet bu ümmette birileri, bunların bidatlerine karşı çıkmasa, onda sessiz kalsa, bu akıntıya uysa, bu toptan azabı hak ettirecek bir davranış, Allah korusun. Bu sebeple Elban Rahimullah'ın işaret ettiği gibi, bazı ayrılıklar şer değil, hayırdır. Olması gerekir bunun. Bu olmadığı zaman Allah'ın o milleti toptan azap etmesi. Bakın Yemen'de Şeyh İbrahim Rahimullah'tan sonra Şeyh Muhbili'nin menhecini tutmadılar. Bir sürü insan gevşemeci yollara gitti. Mesela birileri oy vermeye, hatta parlamentoya girmeye cevaz verdi. Diğerleri buna reddiye verince, karı çıkınca, bunu sabık ilan edince, insanlar, işte bu, siz nasıl insanlarsınız, işte tevhid ehli birbirini eleştiriyor falan filan gibi göz boyayıcı tavırlarla bu reddiye verenleri bastırdılar, susturdular, onları etkisiz bıraktılar. Ta ki, mesela Şeyh Yahya Curi gibileri e, damajdan e, yurt dışı edene kadar. Ne oldu? Yemen'de husiler bir baskın yaptı. Allah yani düşmanlarını sünnet üzerine e, musallat etti. Bugün tevhid davetinin, hadis ilimlerinin yapıldığı yerler şu an ıssız denilecek şekilde. Garip haldeler yani. Düşmanları onlara galip geldi yani. Bunlar, işte Suriye'de düşünebilirsiniz aynı şeyi. Şeyh Elbani Rahimullah orada bir davette bulundu. Elban Rahimullah vefat ettikten sonra, ki kendisi e, yurt dışı edilmişti zaten, o da Suriye'de. Kalamıyordu. Yani asıl memleketinde kalamıyordu. Ürdün'de kalıyordu. Ürdün'de davetine devam etti. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde Şeyh Elban'ın öğrencileri de Şeyh Elban'ın menhecinde durmadılar. Meşhur öğrencilerinden bahsediyorum. İşte meşhur Hasan Ali Selman gibi. İşte Ebu İsaq el gibi Mısır'da. Yani bunlar menhec üzerinde durmadılar. Bunlar sadece söylemlerde, yani akidevi bazı konularda, işte Allah semadadır, Allah'ın isimleri ve sıfatları vesaire bu konularda selefilerle ittifak halindeler, tamam. Ama menheş dediğimiz e, sünnetin hayata geçirildiği, canlı olarak yaşandığı ortamlarda, mesela vela ve bera konusu, batıla karşı tavır alma konusu, daha eline karşı tavır alma konusu, bu konuların e, temeyyuh ehlinin Hakimiyetine geçmesi üzerine, yani gevşemecilerin, bu konuda e, gevşek bir tavır takınanların hakimiyetine geçince, e, buralarda da davet hakimete uğradı ve batıl ehli hak ehline galip gelir oldu. Yani bidat ehli hak ehline galip geldi. Bunun sebebi işte hak ehlinin kendi değerlerine sahip çıkmamasıdır. Bakın başlığı nasıl attık? Hak ehli ile batıl ehli arasında ayrım yapmayanlar, Hakka ihanet eder. Yani hakkı küçümsemiştir. Hak ehliyle batıl ehli arasında ayrım yapmayan hakkı küçümsemiştir. Hakkı hafife almıştır. Çünkü hak bu şekilde gelir. Hak ile batılın arası ayrıdır. Eğer sen onu batılla ayırmazsan, batılla eşit seviyeye getirmişsin. Bu da hakka en büyük ihanettir. Ona en büyük aşağılamadır. Hak ile batıl arasında ayrım yapmayan, Batılı bildiği halde ona karşı çıkmayan bir topluluk, toptan azabı hak eder. Böyle bir topluluktan bazısının hakkı beyan etmesi ve hakkı uymak için ayrılması üzerine bir kısmının batıl üzerinde devam etmesi ve Müslümanlardan bu iki grubun birbirine sıkıntı vermesi, toptan azaba uğramalarından ehvendir. İbrahim bin Nasr şöyle demiştir, Huday bin İyad Raymullah'ın şöyle dediğini işte, İçerisinde hak ile batıl, mümin ile kafir, güvenilir ile hain, cahil ile alim arasında ayrım yapmayan, iyiliği iyi görmeyen ve kötülüğe karşı çıkmayan insanlara şahit olacağım bir zamanda kalsan ne yaparsın? İbn-i dedi ki, İbn e, Fudayr-i Rahimullah bu sözünü aktardıktan sonra şöyle diyor, biz Allah'a aidiz ve O'na döndürürüz. Yani inna ve inna raciun diyor. Muhakkak ki buna ulaştık. Bunların çoğunu işittik, öğrendik ve şahit olduk. Şayet Allah'ın kendisine sahih bir akıl ve güçlü bir basiret bağışladığı kimse, İslam'ın ve Müslümanların haliyle doğru yola tutan Müslümanların halini iyi düşünse ve tekrar tekrar tevekkül etse, insanların topukları üzerinde geri döndüklerini, arkalarına dönerek gittiklerini, doğru yoldan yüz çevirdiklerini, sahih delilden saptıklarını açıkça görürdü. Nitekim insanların çoğu daha önce çirkin gördüklerini güzel görmeye, daha önce haram saydıklarını helal saymaya, daha önce karşı çıktıklarını uygun bulmaya başlamışlardır. Allah size rahmet etsin, bu Müslümanların ahlakı değildir. Bu dinde basiret üzere olan, iman ve yakin ehli olan kimseler bunları yapamaz. Bunu İbn-i Batt Hicri 5. asırda söylüyor. Mubeşer bin İsmail el-Halebi dedi ki, El-Evzaiye bir adam, ben sünnet ehliyle de bir de ehliyle de otururum diyor denildi. El-Evzai dedi ki bu adam hak ile batılı eşitlemek istiyor. İbn-i e Evzai'nin bu sözüne de şu açıklamaya düşür. Evzai Raymullah doğru söylemiştir. Ben derim ki bu adam hakkı batıldan, küfrü imandan ayıramaz. Bunun gibiler hakkında ayet inmiş ve El-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnet gelmiştir. allah Teala Bakara 14. ayetinde şöyle buyurmuştur. İman edenlerle karşılaştıklar zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz derler. İbn-i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimde münafığın misali iki koyun sürüsü arasında kalan, bazen şuna, bazen buna katılan, hangisine tabi olacağını bilemeyen koyunun misali gibidir. Bunu Müslim İbn-i İbban Ahmet ve İbn-i Radda el sahip İsnat'ta rivayet etmişlerdir. Bu aynı zamanda Nisa suresindeki müzeppide beyne beyne ha ve beyne ha diye iki sürü arasında şaşkın kalan koyundan bahsediyor Allah azze ve celle münafın misal Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da işte benim ümmetimde münafın durumu budur. Bazen buna bazen buna. Yani bazen müminlere, bazen küfre eğilene gidip hangisine tabi olacağını bilemeyen. Bazen Sünne deline, bazen bidat eğilene giden hangisine tabi olacağını bilemeyen kimsenin konumudur diyor. İbn Kayyim Ravhimullah İlamu'l-Muvakkin adlı eserinin ilk cildinde şöyle diyor. Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirdiğinden başkasını hakem tayin edip onun hakemliğine müracaat etmenin tagutu hakem olarak benimsemek ve ona müracaat etmek olduğunu haber vermiştir. Dikkat edin. Tagut demek ki neymiş? Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiğinden başka bir şeyi hakem, yani hüküm merceği, hüküm koyma merceği edinip onun hakemliğine müracaat etmek, tağut'a muhakeme olmak. Tağut, kulun kendisiyle haddini açtığı her türlü mabut, kendisine ibadet edilen, kendisine uyulan, tabi olunan ve itaat edilen varlıktır. Yani itaat ettiğinde, ibadet ettiğinde, kendisine uyduğunda haddi açtığın her şey tağuttur. Her kavmin tağutu, Allah ve Resulü dışında kendisinin hakemliğine başvurulan, Allah dışında ibadet edilen, Allah'tan bir yol gösterme, yani Allah'tan bir delil olmaksızın kendisine ittibat edilen veya insanların bilmedikleri konularda kendisine itaat etmeyi Allah'a itaat kabul ettikleri kimselerdir. İşte bunlar dünyanın tağutlarıdır. Düşünüp incelediğin zaman insanların çoğunun Allah'a ibadetten onlara kulluğa, Allah ve Rasulünün hakemliğinden onların hakemliğine, Allah'a itaat ve Resulüne ittibadan onlara itaat ve ittibaya yöneldiklerini görürsün. Onlar bu ümmetin kurtuluşa ermişleri olan sahabe ve tabiünün yolunu tutmamış, ondan hedeflerine yönelmemişler, hem menheç hem de hedef olarak onlardan ayrılmışlardır. Sonra Allah Teala haber veriyor ki onlara Allah'a ve Resulüne gelin denildiği zaman yüz çevirir, davetçi icabet etmez, ve başkalarının hükümlerine razı olurlar. Ardından onları Allah ve Resulüne yüz çevirip başkalarının hakimliğine hakimliğine müracaat etmelerinin malları, bedenleri, basiretleri, dinleri ve akıllarına büyük musibetler getireceğiyle tehdit etmiştir. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir felaket getirmek ister. Maide 49. Ayet onlar maksatlarının yalnızca iyilik ve uyumdan ibaret olduğunu ileri sürerek mazeret beyan ederler. Yani ana gayeleri her iki zümreyi razı edip aralarını bulmaktı. Yani biz bidat ehliyle de, sünnet ehliyle de iyi geçiniriz diyenler, aralarında bir yol tutmak isteyenler. Tıpkı Allah Resulü zamanında münafıkların hem müminlerle, iman edenlerle, Müslümanlarla hem Yahudi ve Hristiyanlarla Onlarla da bunlarla da iyi geçinelim, biz ara bulmak istiyoruz demeleri gibi bu tavırlarından. Bir de eline karşı da böyle. Onların ana gayeleri her iki zümreyi razı edip aralarını bulmaktı. Bunların bu davranışları aynen Resul'ün getirdiğiyle onun zıttı olanların arasını bulmaya çalışıp, bununla da iyilik yaptığını ve tarafların arasını düzeltip uyumlu hale getirdiğini zannedenlere benzemektedir. Halbuki iman, Resul'ün getirdiğiyle onun karşıtları arasında yol, Hakikat, inanç, siyaset ve yorum bakımından tam bir savaş hali ilan etmeyi gerektirmektedir. Yani tamamen Rasul'un tarafında yer alacaksın ve bunun dışındakilerle, bunun muhalifleriyle safını keskin bir şekilde ayırıp onlara savaş ilan edeceksin. Katıksız iman işte bu savaşı başarmakla mümkündür. Uyum sağlamakla değil. Başarı Allah'tandır. Kafirlerle dostluk kuranlar ve onlara yönetim verenler, onlara meyledenlerdendir. Allah Azze ve Celle, Maide 51. ayetinde şöyle buyurur. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edinirse, o onlardandır. Allah şüphesiz zalim kimseleri doğru yola iletmez. Maide 51. i̇bn Cerir et-Taber'i bu ayet hakkında diyor ki, kim müminleri bırakıp Yahudileri ve Hristiyanları dost edinirse onlardandır. Kim müminlere karşı onlara dostluk ederse onların dinindendir. Yani müminlerin aleyhinde onlara dostluk gösterirse onların dinindendir. Zira herkes ancak dininden olanla veya üzerinde olduğu şeye razı olarak dostluk eder. Onun dininden razı olduğu zaman onun muhalifine de düşmanlık etmiş olur. Böylece onunla aynı hükme dahil olur. Bu yüzden bazı alimler Tağlib kestikleri, kadınların nikahlanması ve benzer usularda onlar hakkında Hristiyanlar gibi hüküm vermişlerdir. Yani Beni Tağlib, Tağlib oğulları, Araplardan bir millet. Bunlar müşrik aslen. Fakat zahiren Hristiyan olmuş gibi lanse ediyorlar kendilerini. Yani Hristiyanız diyorlar. Ali radiyallahu anh gibi bazı sabiler, mesela onların kestiklerinin yenmesini e, caiz görmemiştir. Çünkü diyor ki, Bunlar diyor, Hristiyanlığın sadece içki içme gibi bazı şeylerinde tabi olurlar. Yani hevalarına uyan kısmında. Bunların Hristiyanlıkla alakası yok. Yani bunlar kitapsız konudadır diyor. Bazı sahabiler de hayır, bunlar Hristiyanlığınız dediği sürece zahir. onların hükmündedir, diyor. İşte Taberi i Rahimullah da bunu zikrediyor. Bu yüzden bazı alimler, talip oğullarının kestikleri, kadınların nikahlanması ve benzer hususlarda. Hristiyanlarla aynı hükmü vermişlerdir. Çünkü onlara dostluk göstermişlerdir. Kendilerini Hristiyanlığa nispet etmişlerdir. Onların safında olmuşlardır ve hüküm olarak da aynı hükmü vermişlerdir. Nesepleri ve dinlerinin aslı farklı olsa da İsrailoğullarına dostluklarından, onlardan razı olmalarından ve onlara yardım etmelerinden ötürü böyle hüküm vermişlerdir. Bu açıkça kim bir kimsenin dinini din edinirse onunla aynı hükümdedir şeklindeki sözlerimizin doğruluğunu göstermektedir. Kurtobi de şöyledir Allah Teala'nın içinizden kim onları veli edinirse buyruğu kim onlara Müslümanlar aleyhine destek verirse muhakkak o da onlardandır demektir. Allah Azze ve Celle bu buyrukla böylesinin hükmünün onların hükmü gibi olacağını beyan etmektedir. Bu da Müslümanın mürtetten miras almasına engel olması anlamına gelir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde onları veli edinen kişi İbni Ubey idi. Diğer taraftan bu hüküm onlarla mübâhalat yani dostluk ilişkisini koparma hususunda kıyamet gününe kadar baki'dir. Nitekim Allah Teala başka bir ayette "Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonrası ateş dokunur." Hud suresi 13. ayet. Ali İmran suresi 28. ayetinde "Müminler müminleri bırakıp kâfirleri veli edinmesin." Yine Ali İmran 118'de ey iman denler, kendinizden başkalarını sırdaş edinmeyin buyrulmuştur. Şöyle de denilmiştir. Burada e, şuraya işaret etmeden geçmeyelim. Kurtulubi Rahimullah böyle diyor da e, yani bu konuda İbni Ubey'i delil getirmesi kendi aleyhine delildir. Çünkü İbni Ubey münafık idi. Ve ona münafık hükmü uygulandı ölünceye kadar. Öldüğü zaman da işte veraset hükümleri bakımından yine münafık hükümleri uygulandı. Yani ona Müslüman gibi muamele edildi. Yani mirastan pay alma falan. Fakat Kurtubi burada mürtedin mirastan pay alamamasını zikrederek i̇bn Bey'i örnek veriyor. Burada Kurtubi çelişkiye düşüyor açıkçası. Yani kendisini İslam'a nispet eden kimse kafirlerle dostluk ediyorsa, Müslümanlar aleyhine onlara dostluk gösteriyorsa zahiren o münafıktır. Ama kafirlerin safında Müslümanlara karşı savaşıyorsa yani savaş, fiili savaş halinde o kafirler gibi muamele görür. Çünkü kendisini İslam'a nispet etse bile zahiren onların safında savaşıyorsa durum değişir. Allah Azze ve Celle Nisa 98-99 ve devam eden ayetlerde bunun hükmünü bu şekilde vermiştir. Yani zahiren onların safında savaşan, tağutun yolunda savaşan onların hükmünü giyer. Evet. allah Teala'nın onlar birbirlerinin dostlarıdırlar buyruğu ile yardımlaşmak hususu kastedilmektedir. İçinizden kim onları veli edinirse muhakkak o da onlardandır buyruğu da şart ve cevabıdır. Yani kim onları veli edinirse şart ve onları dost edinmek şartı cevabı da o da onlardandır. Hükmü bu yani. Yani bunun böyle olmasına sebep onları veli edinen kimsenin bizzat Yahudi ve Hristiyanların muhalefetleri gibi Allah'a ve Rasulüne muhalefet etmiş olmalarıdır. Onlara düşmanlık beslemek farz olduğu gibi artık ona da düşmanlık beslemek yani Yahudi ve Hristiyanlara düşmanlık farzdır. Onlara dost edinen münafıklara da düşmanlık beslemek farz olmuştur. Onlar için cehennem nasıl vacip olduysa böylesi için de cehennem vacip olmuştur. Bunun sonucunda o da onlardan, yani onların arkadaşlarından olmuştur. Ali İmran 28. ayetinde, Müminler, müminlerin dışında kendilerinden sakınmadıkça kâfirleri dost edilmesinler. Kim bunu yaparsa hiçbir şeyde Allah'tan yardım göremez. Böylece Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Nasıl olsa varış Allah'adır. Ayette geçen takiye, yani sakınma, İçinde onlara karşı buz ve düşmanlığı gizlediği halde yakınlık isaret etmektir. Yani dış zahiren onlara dost gibi gözün gözükmek. Onlardan korku bulunması halinde zahiren onlarla dost gibi gözükmek ama kalbinde buz'u saklamak. Onlarla şer'i bir maslahat söz konusu olmaksızın sevgilerini kazanmak amacıyla konuşmak haramdır. Onları memnun etmek için konuşmak, onların sevgisini kazanmak için konuşmak haramdır. Şeyh Muhammed bin Usaym'in şöyle der, Müminin kafirlerden birine hitaben sevgi amacıyla latifede bulunarak konuştuğu hiçbir kelime caiz değildir. Yani onunla şakalaşması, latife yapması. Yine onların arasında sevgi kazanmak için onlara gülmek de bunun gibidir, caiz değildir. Müslümanın akrabalarından olması dışında kafirlerin cenazesine katılması da caiz değildir. Bunu Mecmur Fetava'da verdiği bir fetvasında zikrediyor. Eee... Bugünlerde münafıkların Allah'tan başkası için yeni dostluk programları yaptıklarını, vatan için, anayasa için ve buna benzer dostluk dediklerini iştirir. Allah Teala Maide 55-56. ayetlerinde şöyle buyurur. ''Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Rasulü'dür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler.'' Kim Allah'ı, Resulü'nü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Cenaze törenlerine, bayramlarına katılarak, tarihlerini yazarak, yani tarihlerini yazarak ifadesi bazı alimler mesela miladi takvim kullanmaya cevaz vermemişlerdir. Yani bu kafirlere benzemek demişlerdir. Bu büyük çaplı, mesela ülke yöneticileri, Müslüman ülkelerin yöneticileri buna dikkat etmeli, kafirlere benzememeli, hicri takvim kullanmalıdır. Dolayısıyla bu yöneticiler bu konuda uyarılmasına rağmen miladi takvim kullanmakta ısrar ederse bu işte kafirlere benzemiş olurlar. Yani bu fiilde kafirlere benzemiş olurlar. tarihlerini yazarak, bayramlarını kutlayarak onlarla sevinir, onlarla hüzünlenirler. Yine bugünlerde pek çok münafık yönetici veya bazı yönetilenlerin vatan için ve anayas için dostluk seslerini yükselttiklerini istiyoruz. Batıdan gelen bundan başka batıl şiarlar da vardır. Durumu en iyi olanı Allah vatan ve devrim için diyerek vatan ve devrimi Allah'a eş tutuyor. Müminlere ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dostluğu ortadan kaldırıyor. Bidad ehliyle oturanlar onlara benzer. Allah Teala Nisa 140. ayetinde Allah size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar konuyu değiştirip başka bir konuşmaya dalmadıkça, onlarla birlikte oturmayın diye bir ayet indirmişti. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Enam 68. ayeti, ''Ayetlerimiz üzerinde lüzumsuz münakaşa dalıp, onlar hakkında ileri geri konuşan kimseleri gördüğün zaman, onlar konuyu değiştirip de başka bir konuya dalmadıkça onlardan uzak dur. Eğer şeytan bunu sana unutturursa, hiç olmazsa hatırladıktan sonra zalim kişilerle beraber oturma. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Deccali işten ondan uzaklaşsın. Allah'a yemin olsun kişi ona gider de onu mümin zannederek attığı şüphelere veya onun hakkında meydana gelen şüphelere tabi olu verir. Bunu Ahmet, Ebu Davud sahibi esnaflara rivayet etmişler. Şeyh Elbani Sayhül Cami'de sahih olduğunu belirtmiştir. Yani e, deccal çıktığı zaman Valeni bir kafir olarak çıkmayacak. Hatta hadislerde bildirine göre o haricilerin arasından çıkacaktır. Yani Allah adına, Rasulü adına, tevhid adına hatta e, söylemlerle çıkacak. Takipçileri olduktan, insanların gözünü boyadıktan sonra işte önce nübüvvet ilan edecek, gözü bir gözü mesaleyecek, et kaplanacak. Ondan sonra e, ilahlık yani alemlerin Rabbi olduğunu iddia edecek. Yani bu konuda bu şekilde rivayetler var. İlk önce bu samimi bir davetçi şekilde çıkacak. Allah Resulü Vesselam buyuruyor ki, yani bunun alametlerini işten ondan uzaklaşsın. Çünkü kişi onu mümin zannederek gider. Bakın zam, güzel zanda bulunuyor. Bir kimse mümin zanda bulunmaktan daha güzel bir şey var mı? Güzel bir zanda bulunur ve onun attığı şüphelerden dolayı sapıtır. Ona tabi oluverir. Evet, bu bidat elinden uzak durma konusunda e, temel delillerden birisi. Yine Ebu Rere radiyallahu anh'ten yani gelen rivayette Nebi aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini üzeredir her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Bunu da Ahmet Ebu Davud Tirmiz'e Hakim Hasan bir adına rivayet etmişlerdir. Abdurrahman bin Rahimullah'tan Abdullah bin Mezud radıyallahu şöyle dedi. Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Bu rivayete dikkat edin. Ee, bu Allah'u Alem hükmen merfu bir hadistir. Çünkü bu şahsi görüşte söylenebilecek bir şey değil. Gaybî bir haber. Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Şüphesiz din Kalplerden tek seferde gitmez. Lakin şeytan bunun için, yani dinin kalplerden gitmez için bidatlar çıkarır. İman kişinin kalbinden bundan sonra gider. İnsanların, dikkat edin buraya. Allah'ın kendilerini sorumlu tuttuğu namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip, Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmalar yakındır. Dayanım. Yani İbn-i ya bunu şahsi görüşte söylemez. Muhakkak Allah Resulü'nden işittiği bir şey. Bakın, vakaya bakın. Yani i̇bn dikkat çektiği vaka. İnsanlar neyi terk edecekmiş demek ki? Sorumlu olduğu, yani üzerine farz olan namaz, namazın ahkamı, oruç, oruçla ilgili ahkam, helal, haram gibi farzları terk edip, yani bunların ilmini terk edip, Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmalar yakındır. Bakın, Selefi Tevhid daveti diye bir sürü davetçiler var. Açtıklar konuşma, Allah'ın istivası, isimleri, sıfatları vesaire vesaire. Davetleri bu. Bunlara diyorsun ki kardeşim namaz nasıl, Allah Resulü namaz nasıl? Yahu önce tevhid. Kardeşim tevhid. Tamam tevhid de Allah Resulü, sahabeleri bir sürü sahabeden gelen rivayetler var bu konuda. İnsanlara akıllarının almayacağı şeyleri anlatarak fitmeye düşürmeyin diyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla giriyorsun konuya. Halbuki peygambere ittibayı öğrenmemiş bu insan. Sıfatlar konusunda insanlar tevil yapıyor. Bu sefer sıfatları izah ederken gemisi kelamcıların yolunu tutuyor. Allah'ın konuşması, kelamı hakkında harf ve ses konusunda işlenen cinayetleri görmediniz mi? Yani mesela i̇bn Teymiye olur bir hata etmiş. Demiş ki Allah işte harf ve sesle konuşur. Bunu ispat ederken yani bizim itikadımız bu Allah harf ve sesle konuşur doğru. Bizim bu konuda bir şüphemiz yok. Lakin İbn Teymiye bu akideyi açıklarken maalesef kelamcıların yoluyla açıklamıştır. Sen bunu söylediğin zaman işte alimleri uzatmak falan filan bir sürü yerden saldıranlar olabilir. Önem değil. İbn Teymiye rahimullah burada hata etmiştir. Kendisini de karşı çıktığı bir yola düşmüştür. Yani Selef'in akidesinin kelamcının yoluyla tekrar kelamcılara anlatılmasına imtina etmiyor karşıdır normalde. Fakat kendisi de bir yerde bu hataya düşüyor. Ne diyor? İşte Allah kal, kala, qala Allah, Allah kal, kavl. Yani kavl de harsız ve sessiz olmaz diyor. Allah nida etti. Nida harsız ve sessiz olmaz diyor. Bu şekilde delil getirmek çok sakat bir delil getirmedir. Çünkü bunun arkası yani eşeğinin aklına karpuz kabuğu getirmek derler ya, böyle bir yoldur bu. Bidatçı birisi çıkar der ki, işte siz Allah için istiva ispat ediyorsunuz. İstiva oturmakla olur. Oturmak da işte diyorlar ya, kalçayı gerektirir vesaire. O zaman Allah Azze ve Celle kalçamı nispet edeceksiniz diyor. Böyle ilzam etmeye kalkıyorlar. Veya Allah'ın eli vardır dediği zaman, Allah'ın eti ve kemiği vardır da, demen gerekir. Çünkü el etsiz ve kemiksiz olmaz gibi tuhaf tuhaf kapı kapaçmış olursun. Bunlar batıl şeylerdir. Biz Allah azze ve celle kitabında ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sayı olarak gelen hadislerde kendisi hakkında ne ispat etmiş, neyi nefyetmiş? Biz bu sınırda dururuz. Allah cisim midir, değil midir? Bu tartışmaya da girmeyiz. Eğer şayet Allah Azze ve Celle kendisi hakkında cisim olmayı nefretmişse, buna dair bir ayet, buna dair bir hadis varsa biz bunu söyleriz. Bunun dışında yok cisimdir, yok değildir, bunlara girmeyiz. İşte insanlar bu tartışmalara girmişlerdir. İbn-i Mesud radıyallahu rivayetinde gelen bu olay ümmet arasında gerçekleşmiştir. Adam günlerce, saatlerce, aylarca, işte tevhid daveti adı altında, isim sıfat tevhidi adı altında Allah'ın isim ve sıfatlarını tartışmaya açıyor. Konuşuyor, saatler sürüyor bu. Yok Allah'ın şu ismi şöyleydi, şu sıfatı böyleydi, yok öyle değildi. Bakın bu tartışma. Ceder. Saatler süren cedeller oluyor burada. Halbuki insanların üzerine vacip olan Allah hakkında konuşma değil. Ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ın zatı hakkında düşünmen, yarattıkları hakkında düşünün. Tefekkür de böyle. Onun hakkında tartışmaya giremez. Şeytan, diğer bir hadiste defaatle, farklı tariflerle geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şeytan birinize vesvese vermek için ne der? Yerleri kim yarattı? Allah dersin. Gökleri kim yarattı? Allah. Peki Allah'ı kim yarattı der. Hemen Allah'a getirir. İşte kim bunu hissederse diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Soluna tükürsün ve şeytandan Allah'a sığınsın. Ben Allah'a iman ettim desin. İnsanlar işte burada durmadığı zaman Allah Azze ve Celle sıfatları, isimleri hakkında tartışma açtıkları zaman birinki tartışma varsa burada iman problemi vardır. Nezre bir tartışma var, oradan derhal uzak dur, onun cedeline sakın girme, Allah'ın ismini, sıfatını ispat edeyim diye böyle bir çekişmeye sakın adalma bu şeytanın oyunudur. Burada iman problemi vardır. İlk önce Allah'tan ve Resulünden gelenlere teslim olmayı, Öğrenmedikçe bu konu kesinlikle bir daha açılmamalı. Bu da, yani Allah'tan ve Resulü'nden gelenlere teslim da ancak ne şekilde olur? Allah Resulü'nü hangi dinle göndermişse bunun hayata tatbik edilmesiyle. Yani namazı kılarken, evet elleri kaldırmak mı? En az isim sıfat meselesi kadar, en az istiva meselesi kadar önemlidir. Çünkü mesele şu mesele. Yani mesele, Allah Resulü'nden sayık olarak geleni kabul etmek veya kabul etmeme meselesidir. Secdede rukuya giderken veya herhangi bir yerde Allah Resulü'nden sabit olmuş bir sünneti reddetmekle de kelam yapan bir adam çok rahatlıkla Allah'ın isim ve sıfatlarını reddeder. Demek ki teslimiyet nasıl yerleşiyor insanların gönüllerinde? Resul'den gelen abdest ahkamı, namaz ahkamı, hac ahkamı, umre ahkamı neyse fiili olarak Peygamber ve Vesselam'ın amellerine itibar etmekle, bunlardan hiçbir şeyi e, küçük görmeyerek, kabuk, öz diye bir ayrım yapmayarak, Peygamberden gelen, Allah'ın gönderdiği her şeyi kabullenerek ve ameli olarak tatbik ederek insanların gönülleri İslam'a alışır. Tesmiyet böyledir. Kişi La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah der de eğer bunun gereği olan, İtaati gerçekleştirmediğinde nasıl iman etmiş, salmıyor Allah katında? Aynı bunun gibi. Rasul'e ittiba gerçekleşmedikçe teslimiyet, yani İslam gerçekleşmez. Dolayısıyla bakın rivayette ne buyuruyor? İnsanların Allah'ın kendilerine sorumlu tuttuğu, farz kıldığı, namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaları yakındır. Ne olacak? Bakın kim bu zamana yetişirse kaçsın uzak dursun. Denildi ki: "Ey Ebubekir Rahman, yani Ey İbn Mesul, nereye kaçsın?" İbn Mesud radıyallahu anh dedi ki: "Nereye değil. Kalbiyle ve diniyle kaçsın. Bid'at ehlinden hiç kimseyle beraber oturmasın." Bid'at ehli demek ki kimlermiş? Üzerine farz olan namaz, oruç, helal haram gibi, zekat gibi yani farz olan ilimleri terk edip de Kendisini ilgilendirmeyen konular tartışmaz. İşte falan kafir mi değil mi? Filan tekfir etmezsenin ne olurum falan filan. Şu filanın yer cihat mıydı değil miydi? Senin vazifen değil o. Bu ümmetin alimleri var. Yani umuma fetva vermekle yetkili alimleri var. Bu onların vazifesi. Yöneticileri var. Bu onların vebali. Sen onlar üzerinden e, o kadar çok edebiyat yapıyorsun ki sana farz olan şeyleri ihmal etmişsin. Bugün inanın bu e, bozuk menhecin sahipleri ne diyorlar? İşte bunlar diyorlar hadis ehli için, sünnetlerle amel edenler için. Bunlar işte ruku'dan sonra elleri bağlayacağını bağlamayacağını mı? bunlarla uğraşırlar. İşte ama işte cihattan geri dururlar, tekfirden geri dururlar falan filan. Küçümserler yani bunu. Kardeşim sen kendisiyle savaşılmayı hak eden konudasın şu anda. Harp edilmeyi yani kendisiyle harp edilecek bir konudasın bu sözlerinle. Çünkü ilim elinin fetvalarında eskiden beri ittifak edilmiş fetvalardır bunlar, icma edilmiş meselelerdir. Kim böyle bir şey söylerse o tevbeye çağrılır. Tevbe etmezse öldürülür. Bakın Ebu Yusuf'un fetvası. Yani sünnet konusunda en zayıf kimseler, Hanefiler. Ebu Yusuf'un fetvası bile ne? Harun Reşid'in huzurunda kabak yemekten bahsediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabak yemeği severdi. Orada kibirlilerden birisi, o damanlardan ileri gelenlerden birisi, işte makamının da rahatlığıyla olsa gerek, ben sevmem diyor. Yani Allah Resulü'nün sünnetine karşı, böyle böbürlenerek söylüyor, Kadı Ebu Yusuf. Bakın, irtiması yok. Direkt, bunun katli vaciptir diyor. Çünkü Allah Resulü, normalde kabağı sevmek farz değil. Ama Allah Resulü kabaha severdi denilen bir yerde ben sevmem demek bu küfürden kaynaklanan bir şey. Sünnete en zayıf yaklaşan Hanefilerde bile bakın nasıl fetva veriyorlar Hanefiler. Şimdi onların yolundan gittiğini söyleyenler, Hanefi olduklarını söyleyen bu insanlar bakın böyle tuhaf tuhaf. Önce tevhid deyip, yani biz önce tevhid sözüne karşı değiliz de tevhidi nasıl dolduruyorsun? Mesele bu. Namaz tevhid değil midir? Oruç tevhid değil midir? Zekat tevhid değil midir? Yani tevhide bir açılımını yap desen, tevhid ibadeti, mesela ubudiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi sadece Allah'a halis kılarak kulluk etmektir. Bu ibadet işte, sen bu ibadeti peygamberin öğrettiği gibi yapmazsan, yani Allah tarafından gönderilen, Allah tarafından öğretilen şekilde yapmazsan, Allah'tan başkası tarafından öğretilen şekilde yapıyorsun. Tevhid dediğin ne? Yani hangi meseleyi tevhidden bağımsız tutabilirsin? Bunun sınırı nedir? Ölçüsü nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mı verdi bu ölçüyü? Yani şu meseleler tevhidden, şunlar değil. Şunlar ameli mesele, şunlar imani, itkani mesele. Yani Kur'an mı verdi bu ölçüyü? Sünnet mi verdi? Kur'an'a bakarsanız Allah Azze ve Celle ameli denilen meselelerden bir kavmi helak etmiştir. Pek çok kavmi helak etmiştir. Lutilik tevhidi bir mesele mi? Lutilik, livata. Ölçü ve tartı tevhidin mi mesele mi? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Deveyi bir kesip kesmeme tevhidin mi mesele mi? Aslında tevhidin mesele ta kendisi. Çünkü hiçbirisi tevhidin dışında değil. Ama bu e, bu şekilde bakanlara göre bunlar tevhidin mesele değil. Yani akide meselesi, amel meselesi diye ayıranlar en büyük bidatı çıkaranlardır. Sonra bu çıkardıkları bidate göre tamam dinin hükümlerini bir taksim edin dediğiniz zaman hangi ölçüye göre taksim edeceksin? Mesela adam diyor ki, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takenleridir diye geliyor. Ben ne diyorum ki, sakal bırakmayan adama ne dersin? Adam sakalını kesiyor. Ne dersin? Allah'ın indirdiğiyle mi hükmediyor? Bu ameli mesele diyor. Tevhidi mesele değil, hüküm meselesi değil. Hükmetmiyor, bu amel ediyor diyor. Kardeşim, sen ben senden bahsediyorum, o adamın fiilinden değil. Dikkat edin söylediğime. Sakalını kesen adam hakkında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ne diyeceksin? Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Rabbine yeminler olsun, çekiştikleri meselelerde sana muhakeme olup da, Resule muhakeme olup da, senin verdiğin hükme, gönüllerinde hiçbir sıkıntı bulunmadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça, vallahi iman etmiş olmazlar. Bak bu ayete göre iman nef ediyor değil mi? Şimdi söyle, ameli mesele mi, imani mesele mi? Bu ameli mesele mi, imani mesele mi? Hangi meseleyi bu e, iman kapsamının dışına çıkaracaksınız? Glasgow'un getirdiği hiçbir şey imanın dışında değil. İman meselesinin, akide meselesinin dışında değil. Edeb alakalı bir mesele dahi. Tırnak kesme azabı bile Hiçbirini biz, yani Resul'den geldikten sonra, çünkü Allah Azze ve Celle, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için, Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bakın imana bağlamıştır Allah Azze ve Celle, Resulü her meselesinde örnek almayı Allah Azze ve Celle imanla birlikte zikrediyor. Eğer, Allah'a iman ediyorsa ve ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye iman ediyorsa her meselinde en güzel örnek Allah'ın Resulü. Kur'an-ı Kerim'de demiyor bak. Kur'an'ın içerisinde resulinden bahsederek her konuda en güzel örnek. Bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an emrettiğine göre bunu Kur'an korunmuş bu sünnette korunmuş demek. Tıpkı Kur'an'ın korunduğu gibi, şu ayetin korunduğu gibi, bu ayetin emrettiği içerikte korunmuş demek. Demek ki ben her meselede Allah Resulü'nü örnek almakla mükellef tutulduğuma göre, bu konuda bana bir örnek var, sünnet var, bana ulaşmış olmalı ki, Allah bu ayetiyle beni sorumlu tutuyor. Bakın iman meselesi, Allah imana bağlamıştır. Yine Nisa suresi 9. ayet de böyledir. Bu konuda ayet çok da, yani herhangi bir meselede Asrab suresi 36. ayetinde geçtiği gibi iman etmiş erkek veya kadın, ister erkek olsun ister kadın, herhangi bir meselede Allah ve Rasulü hüküm verdikten sonra artık başka bir tercihleri yoktur, başka bir seçenekleri yoktur. Bir sonraki ayette böyle yapmadıkları takdirde Allah kafirlerden beri olduğunu bildiriyor, küfür, küfür nisbet ediyor yani buna. İmanı mesele mi değil mi? Yani Resul'ün Resul hükme bağladığı hiçbir mesele iman ve akidenin dışında kalmaz. Böyle bir ayrım yapanlar İslam'a en büyük tuzağı Kur'an. Yani şeytanın adamları, avanesidirler. Allah korusun şeylerinden. Evet, i̇bn Mesud radıyallahu işte yani aslında Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan merfu olması gerekir diyoruz bunun. Çünkü bu e, şahsi görüşte söylenemeyecek bir söz. Kaçsın. Nereye kaçsın? Nereye değil diyor Mesut. Kalbiyle ve diniyle kaçsın. Yani kalbini ve dinini muhafaza için ne diyor? Bidat ehlinden hiç kimseyle beraber Bir Bidat ehliyle oturmaktan da yasaklanıyor. Bunu Hasan bir Birisnat'ta, lalkayı itikadda, Esbehani et ve terhibde, yine Esbehani el-hucce fi beyanil mahacce kitabında rivayet ediyor. Ebu Kılabe şöyle dedi. Heva ehliyle oturmayın. Ve onlarla tartışmayın. Heva ehli işte sünnete teslim olmayan kimseler demek. Yani Allah Azze ve Celle hevayı Kur'an-ı Kerim'de hep e, vahye ittibanın zıttı olarak zikretmiştir. Rabbinden bir delil olmaksızın hevasına itaat edeni, hevasına uyanı e, görmedin mi ifadesi gibi. Hatta bunu ilah edilme olarak zikrediyor. İşte hevaya uymak Allah'tan ve Resulü'nden gelen delile tabi olmamaktır. Kim bunu yol edinirse, yani buna karşı kelamla, felsefeyle, yorumlarla Allah ve Resulünden gelenlerin dışında bir yolu süslerse, sünnet böyle ama bu zamanda bu gerekir diyorsa bu heva ehlidir. İşte bununla oturmayın, onlarla tartışmayın. Yani tartışmaya girmeyin, işte haklı ispat edeyim de şunu rezil edeyim. Buna girmeyin, zira ben sizi sapıklıklarına daldırmalarından veya sizin bildiğiniz konularda şüpheye düşürmelerinden emin değilim. Hişam dedi ki El-Hasen el-Basri ve Muhammed bin Sir'in şöyle derlerdi. Bunlar tabinin büyükleri. Heva sahipleriyle oturmayın. Onlarla ne tartışın ne de onları dinleyin. Mufattal bin Mühelhel şöyle demiştir. Şayet bir bidat sahibi senin yanına oturur da bidatinden konuşsaydı ondan sakınır ve ondan kaçardı. Yani sadece bidat olan görüşlerinden bahsetse, sen işte uzak dururdun. Mesela bir kader inkarısı gelip sana e, konuşmaya başladığında, kaderi inkar ederek başlasa. İşte kader yoktur, e, şöyle sapıklıktır, böyle sapıklıktır diye başlasa, sen hemen önlemini alırdın, uzak dururdun. Fakat o, meclisinin başında sana sünnete dair hadisleri rivayet eder. Sonra da sana bidatini bulaştırır. Belki de bu senin kalbine yapışır. Peki onu kalbinden nasıl çıkaracaksın? Kalbe yapıştığı zaman onu atamazsın diyor. Sabit bin Acdan şöyle dedi. Enes bin Malike bu Sab'e Enes bin Malike diyelim, malum İbnül Müseyye ve büyüklerinden El-Hasen el-Basriye, Said bin Cübeyre, Eşşabiye, el İbrahim el-Nehaiye, Atâ bin Ebi Rabah'a, Tavus'a, Mücahide, Abdullah bin Ebi Müleyke'ye, Ezzuhriye, el Mekhule, El-Kasım bin Abdirrahman'a, Ata el-Horasaniye, Sabit el-Bunaniye, El-Hakem bin Uteybe'ye, Eyyub-es-Sahdiyani'ye, Hammada, Muhammed bin Sirin'e, Ebu Amir'e, ki Ebu Amir, Ebu, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a yetişmişti, Yezid-el-Rakashi'ye ve Süleyman bin Musa'ya yetişti. Hepsi de bana cemaatte bulunmamı emrediyor ve heva sahiplerinden beni yasaklıyorlardı. Cemaatle kastetti, işte sahabenin üzerinde bulunduğu yol, itikad. Cemaat derken bu insanlar kitlesi değildi. dikkat edin. Cemaat kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının e, üzerinde bulunduğu itikat, amel ve menhec üzerindeyse cemaat odur. Tek başına dahi olsa. İşte bunlar hepsi cemaati tavsiye ediyor, emrediyor ve heva sahiplerinden beni yasaklıyorlardı. Yani sahabe ve tabinin bir nevi icması gibi naklediyor bunu. Süfyan-ı Sevri'den bidat sahibiyle oturan kimse şu üç şeyden birinden kurtulamaz. Yani mutlaka bu üçünden biri söz konusudur bir bidatçıyla oturuyorsa. Ya başkasına bir fitne olur. Ya kalbine bir şey girer de bu sebeple Allah onun cehenneme atar. Ya da şöyle der. Allah'a yemin olsun ne konuştuklarını aldırmıyorum. Yani onun konuştuğu bidat beni etkilemez, beni bozmaz. Ben kendime güveniyorum. Der. Her kim göz açıp kapayıncaya kadar dini konusunda Allah'ın mekrinden emin olursa Allah ondan onu yendiğini yani çekip alır. Bunu İbn-i Vattah el-Bida adlı eserinde rivayet etmiştir. i̇bn Mesut Mesud radiyallahu anh'ten, İnsanları dostlarıyla, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla değerlendirin. Zira kişi ancak hoşlandığı kimseyle dostluk eder. İbn-i şöyle demiştir, Bidat ehlinin meclislerine katılanlar bize karşı bidat elinden daha şiddetlidirler. Yani aynı şey gibi bu. Mesela aleni bir şekilde Yahudiye, Hristiyan, dini belli adamın. Yani ona karşı sakınırsın, o bellidir. Ama sünnet ehlinden olduğu halde, yani senin yanına geldiği halde, sünneti ishar ettiği halde, bidat ehliyle konuşmaya, görüşmeye devam ediyor. İşte bunlar bize karşı aleni bir şekilde bidatini ishar edenlerden daha şiddetlidirler, daha zorludurlar, daha tehlikelidirler. Genellikle yani bu münafıkların durumudur. Yani Müslümanlığa nispet ediyor kendisini ama Yahudilerle, Hristiyanlarla dostluk ediyor. Ne demek bu? Müslümanların sırlarını onlara, onlarınkini sana taşır ve Müslümanların aleyhine çorap örer bu tip kimseler. Dolayısıyla sen bunu Müslüman gibi, Sünnet ehli gibi zahirlerine bakarak böyle muamele edersin. Fakat hakikatte o, bidat elinin hesabına sünnete karşı çok daha fazla zarar verirler. Senin meclisinde e, bidat elinin anlaması çok zor olan, çünkü mesela sünnet elinin meclislerinde hadislerle, e, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, sahabenin ve selefin menheciyle ilgili naslarla bir örüntü vardır. Yani birbirine bağlantılıdır akide meseleleri, menheç meseleleri, amel meseleleri, bunlar hep birbirle bağlantılıdır. Sen buradan bir tuğla alıp götürüp o tarafa versen bu onlara bir fitne olur. Mesela günümüzde var böyleleri. Mesela şu kitabı alıyor adam, bizden olmayanlar. Selef'in menheci hakkında Türkçe'de etraflı yazılmış, neredeyse tek kitap denilebilir. Adam alıyor buradan, işte salıncağa binmek, mesela birilerine benzemektir alıyor bunu sağda solda ya bu kitap böyle bir kitap işte salıncak falan filan böyle ele alıyor kardeşim bu bir örüntü bu bir komple bütün ve bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis sen kime saldırıyorsun yani bunu böyle yapmakla yani demek istediğim bidat ehliyle dostluğa devam eden onlarla oturup duranlar bu gibi meseleleri Kendisi için belki fitne olmaz ama bu meseleyi tutup orada işte bu kitapta böyle bir şey var veya sohbette böyle dedi. Mesela münafığın birisi gidiyor Bidatçıların sohbetine diyor ki işte Ebu Muaz tesettürle ilgili meseleden bahsederken e, pantolon giyen kadınlar kafir demiş. Öyle dedi. Böyle demiş e, Bidatçı dernekçilerin meclisinde. Bakın nasıl fitneye sebebiyet veriyorlar. Kardeşim o sohbet nasıl bir konu içerisinde geçiyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, şöyle şöyle giyindikleri halde çıplak olan kadınlar diyor değil mi? Bunlar cennetin kokusunu şu kadar senelik, 400 senelik mesafeden dahi işlemezler diyor. Biz ahiretteki durumlarından bahsederek Allah Resulü nasıl tehdit ettiyse biz bu tehdidin akletmekten ibaret söylüyoruz bunu. Bunlar kafirlerdir demiyoruz. Allah Resulü ne diyorsa o. Allah Resulü diyor ki, Teberrüç yapan kadınlar, yani açılıp saçılan kadınlar münafıklardır diyor. Hadis bu. Yok buna ben sayık dedim diye itiraz ediyorsanız, açın Şeyh Elban'ın es-saihasında bu hadis. Şeyh Elban sayılıyor bu hadisi. Yani tesettüre dikkat etmeyen, açılıp saçılan, bakın açılıp saçılan derken tamamen açılan saçılan kadınlardan bahsetmiyor bu hadis. Teberrüç, örtündüğü halde cahiliyet tesettürü gibi örtünenler. Yani ne demek bu? Mesela İslam'da şöyle bir örtünme sistemi var. Yani en son hijab ayetlerinin inmesinden sonra Müslüman hür kadın bütün bedenini örter. Sadece iki göz hakkında rivayetler var açabileceğine dair. Bunun dışında her tarafını örter. Siyah bir örtüyle. Ve örtülme de gelişi güzel değil. Boynundan salmak suretine şuradan bağlayamaz, boynundan dolayamaz yani. Başından sarkıtıp böyle omuzlarına inmesi lazım. Çünkü ayetler bunu gerektirir. Tezettür Risalesi'nde e, dil açısından da Selef'in açıklamaları ile de bunu açıkladık. Ve eteğinin de ayağını dahi göstermeyecek şekilde yere sürünmesi gerekir. Müslüman, hür kadının örtüsü bu. Böyle olmayan mesela cariyeler yüzünü açabilir. Cariyelerle hürlerin ayrılmaz için cariye yüzünü ve ellerini açık tutabilir. Başkasının değil. Cariyeler kadar bile örtünmüyor şimdi Müslümanım diyen kadınlar. Bilakis Allah Resulü'nün lanet ettiği şekilde, mesela başlarını deve örgücü gibi yaparlar diyor, Allah Resulü lanet ediyor buna. Ve bunları cennetin kokusunu dahi alamamakla tehdit ediyor. Yani bu tehdit, dünya hükmünün bakımından Müslüman gibi muamele görseler dahi Allah katında bir alacakları yok bunların. Ve bu insanları düşünün ki bunlar kendi uydurduklar, tesettür anlayışı için, Mücadele ediyorlar. Üniversite kapılarından kovuluyorlar. Darb ediliyorlar. Hangi dava için ya? Yani sen bu kadar samimiysen... Yani şeytan nasıl aldatıyor insanları bakın. Cihad ediyorlar ya. İlmi öğrenmiyorlar, cihad ediyorlar işte. İlimsiz cihad. ilimsiz mücadele. Batılı, yani şeytanın insanlara süslediği şey için mücadele ediyor bu insanlar. Biz o yüzden üstüne basa basa söylüyoruz. Yani şu tesettürü ortadan kaldıran şu devlet yöneticilerinin zulmünden çok Müslümanların bu dine zulmüdür. Yani bu şekilde örtünebilirsiniz diye devlet yöneticileri mi yoksa Müslümanların alim dedikleri hoca dedikleri kimseler mi? Yani asıl tağutlar mı? Yönetici zalim olur. Mesela Fas'ta bu yasa uyguladılar. Tunus'ta uyguladılar. Fas ve Tunus gibi yerlerde başörtülü bile dışarı çıkmak yasaktı. Fas'ta eğer başını örtüyorsam pantolon giymek zorundasın. Kadınlara böyle bir dayatma vardı. Ne oldu? Bu tağutlar gitti, devrildi. Fakat halen Allah Resulü yasakladığı giyim tarzı devam ediyor. Demek ki asıl tağut, asıllarca hükmü devam edecek tağutlar daha tehlikeli yerdeler. Bakın şu ifadeyi, bidat ehlinin yanında onlara dostluk gösterenler bize asıl bidat elinden daha şiddetlidir sözünü herhalde daha iyi anlıyoruz şimdi. Müslüman gibi gözüken bu dini savunan kimseler gibi gözükenler sahte, uydurulmuş dinler için mücadeleler gösteriyor. Mesela düşünün, Abbas el Mursi miydi? Abbas mıydı adı onun? Bu Mısır'daki adam. Muhammed. Muhammed Mürsi. İşte adam samimi diyorlar, bu uğurda can veriyor. Kardeşim hangi uğurda ya? İslam davası değil bu. Demokrasi için veriyor. Demokrasinin şanı yüceltiyor. Türkiye'dekiler de öyle. Bunlar demokrasiyi yüceltiyorlar ancak. Bunlar ancak demokrasinin kazanması için çalışıyorlar. Eğer demokrasi sayesinde Müslümanlara, eğer menfaat dokunuyorsa bu demokrasiyi yüceltmektir. İslam'ı değil. İslam, komple bir din. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 26. ayetinde münafıklardan bahsederken diyor ki, bunlar Yahudi ve Hristiyanlarla biz sadece bazı uluslarda size itaat edeceğiz dediler diyor. Bu şekilde... Topuklar üzerinde geri döndüler. Dinlen dönüşleridir bu onların. Biz sadece bazı uluslarda size itaat edeceğiz. Demokrasi ne? Demokrasi şu, biz sadece bazı uluslarda Allah ve Resulüne itaat edeceğiz demektir. Yani şey de değil ha. Yani Allah Azze ve Celle'nin reddettiği münafıklar sadece bazı hususlarda Yahudi ve itaat etmekten bahsediyorlardı. Bunlar ise sadece bazı hususlarda Müslümanlara itaat edeceklerini, Allah-u Resulüne itaat edeceklerini söylüyorlar. Böyle batıl, tam anlamıyla batıl bir din. Ve bunu maalesef İslam adına, selevilik adına savunanlar var. Ve bunlar işte bidat ehli dediğimiz bu kimseler, yani din adına konuşan bu saptırıcılar... Ahaleni bir şekilde İslam'a düşmanlık edenlerden daha tehlikelidirler. CHP zihniyetinden daha tehlikelidirler. Onlar açık çünkü biliyoruz hepsinin ne halt olduğunu. Bunlar selefilik diyor, tevhid diyor, İslam diyor. Ama demokrasinin şanını yüceltiyorlar. İslam'ı e, bertaraf ediyorlar. İslam yaşanmaz oluyor. Din'in esaslarından bahsettiğin zaman bu aşırılık oluyor, bölücülük oluyor, vesaire oluyor, vesaire oluyor. Hatta tekbircilik oluyor. Evet, eza Raymullah Rahimullah diyor ki, bizden bidatini gizleyenler, kaynaştıkları kimseleri gizleyemezler. Çünkü Müslümanın çizgileri olur. Bu çizgileri Allah ve Resulü koymuştur. Eğer Allah ve Rasul'un koyduğu bu çizgilere, sünnetin çizgilerine kişi uyuyorsa, inanın dinini yaşayan bir insana bidat ehli, münafık bir kimse yanaşamaz, onunla dostluk kuramaz Dostluğunu fazla devam ettiremez. Uzaklaşır, kaçar gider. Haktan kaçar. Şeytanın kahmeti içtince yerlenerek kaçtığı gibi kaçar. Onunla dostluk kuramaz. Demek ki bunda bir taviz var ki, bir numara var ki, bidat ehli bununla dostluk etmeye fırsat buluyor. Halen ilişkilerine devam ediyor. Yani kastettiğimiz bidatini terk etmeden devam etmez. Yoksa mesela insan cahil olur. Eee sünnete yönelir. Fakat bu sünnete yöneldiği esnada bilmediği sünnetler sebebiyle bazı yanlış hareketleri halen devam ediyor olabilir. Öğrendikçe bunu düzeltiyordur. Bizim kastımız bu değil. Bidatinde, batılında devam etmesine rağmen sünnet ehliyle eğer devam ediyorsa halen teşriki mesaisine, ilişkilerine, yani hiç bundan kıl aldırmıyor tabiri caizse. Bidatinden, batılından hiç taviz vermiyor. Ama sünnet ehliyle de halen Sıkı fıkı. Böyle bir şey varsa o sünne ehli sünne ehli değildir. Çünkü sünne dehlis sünne ehli olsa böyle bir şeye fırsat vermez. Sünnetin keskin çizgileri vardır. Oradan açık bir alan bulamaz bir dehlî. De Yahya bin Sa'id el-Kattan şöyle dedi. Süryanis Sevri Basra'ya geldiğinde Rabib'in Sübeyhin durumunu ve insanlar hakkındaki değerine baktı. Onun mezhebi nedir diye sordu. Onun sünnetten başka meslebi yok dediler. Dedi ki, yakın dostları kimlerdir? Onlar da kaderilerdir dediler. Bunun üzerine o halde o da bir kaderidir dedi. Yani bu sünneti ishar eden birisiymiş demek ki. Sünnetten başka meslebi yoktur diyorlar. Ama dostları kimler? Kaderiler. O zaman o da bir kaderi diyor. Muaz bin Muaz şöyle dedi. Yahya bin Said'e dedim ki, Ey Ebu Said, kişi kendi görüşünü gizlese de oğlunu, arkadaşını veya meclisine katıldığı kimseleri gizleyemez. Yani temin açıkladığımız... Muhammed bin Ubeydullah el-Gullabi de şöyle dedi, şöyle deniliyordu, yani sahabe, tabi, selef tarafından. Heva ehli, kaynaştıkları ve sohbet ettikleri kimseler dışında her şeylerini gizleyebilirler. Yani bir bidatçı e, sünnet ehli arasında her şeyini gizleyebilir ama kimle dostluk ediyor? kaynaştığı kimseler bunları gizleyemez. Gerçek elgidesini gizleyebilir. Fakat bu kimseler kendilerini nasıl ele verirler? Sıkı fıkı oldukları dostları sayesinde kendilerini ele verirler. Çünkü sünnet ehli, e, sünnet ehline böyle bir şey olmaz. Yani onun bidat ehlinde dostu yoktur. Yani Çünkü Sünne ehli sünnete uyar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bidat ehline selam vermeyi daha yasaklamıştır. Siz düşünebiliyor musunuz? Selam vermeyeceksin. Güler yüz göstermeyeceksin. Selam verdiğinde selamını alınacaksın. Bidat ehli halen sünnet ehliyle dostluğa devam etsin. Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki bu sünnette emredilen şey yerine gelmiyor ki bu dostluk devam ediyor demektir. İşte bu bidat ehli kendisini aslında e, sünnet ehline takiye ile gizleyen birisidir. Adam şimdi ee Meydan boş olduğu için bazı münafıklar çok açık bir şekilde zındıklıklarını net kusurlar ortaya diyor ki Said Nursi diyor müşteittir Usame bin Laden müceddittir. müşteittir diyor. İştahat etmiştir. Hata etse bile müşteittir diyor. Şeyh Mukbil, İslam'ı yıkan en büyük zihniyettir. Yani bunların nifakları ağızlarından çok net bir şekilde bu şekilde sarkmasına rağmen, dökülmesine rağmen halen bu insanlara Selefi bilmem ne ee, şaşalar devam ediyor. Birileri de kardeşimiz diyor. Kim ona tevhideyli kardeşimiz diyorsa bilin ki o da bir bidatçıdır. Bidatin dostu, sünnetin düşmanı demek ki o kimse. Evet, Allah izin verirse bidatçı kimdir? diye bir alt başlığımız var bu konuyla alakalı. Yani bidatçının tanımı kim bidatçı, kim değil. Ee, bugünkü süremiz dolduğu için burada bırakalım. Evet. Bir devam i̇nşallah ki destek devam eder inşallah. Subhanekallahü bihamdik ve eşhedü en la ilaha illâ ente vahdike lâ şerîke lek ve estağfiruke